Miracın Bereketi Namaz Emre Acar Yaratılışımızın amacı Allah'a ibadet etmektir. İmtihanlarla beraber hakkıyla O'na kulluk etmek varoluşumuzun özüdür. Yeryüzünde halife olarak yarattığı kulların yaratılış gayesini Allah şöyle bildirir. Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56 Peygamber de Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın insanlar üzerindeki hakkını anlatırken şöyle izah eder. Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Nasıl ki arı insanların kendisinde faydalanıp şifa bulacağı bal yapmak için yaratılmışsa, hakeza bizler de ibadetlerimizi alemlerin Rabbine has kılmak için yaratıldık. Kainattaki diğer canlılar kendilerine yüklenen görevleri yerine getirerek Rablerine kul olurlarken bizler de bu görevimizi ifa ederek Rabbimize abid olmaktayız. Kişinin Rabbine ibadet etmekle görevli olduğunun şuurunda olması önemli bir bahistir. Çünkü hiçbir kavim yoktur ki Allah kendilerine gönderdiği peygamberleri o insanlara, Allah'a karşı kul olmakla ona ibadet etmekle görevli olduklarını hatırlatmış olmasın. Bütün peygamberler bu aslı insanlara anlatabilmek için yıllarını, canlarını ve mallarını feda etmişlerdir. Neden? Çünkü dünyaya hangi sebeple gönderildiğini bilmeyen insanlar, Rablerine karşı kulluğunu ifa edemez. Edemediği gibi Allah'a karşı sürekli isyan içerisinde olur. Toplumumuzun Allah'tan uzaklaşmaları, yeryüzünde en büyük mevsedet olan Allah'tan başkasına ibadet etmeleri, kulluk sorumluluğunu idrak edememelerinden kaynaklanmaktadır. Kul olarak dünyaya niçin geldiğimizi idrak ettiğimizde, vaktimizi daha çok Rabbimize abit olmakla geçirmeye çalışacağızdır inşallah. Peygamberleri, sahabeyi ve nice salih insanları Allah'a kul yapan şey bu bilinçte olmalarıydı. Dünya işleriyle Allah'a kulluk karşı karşıya geldiğinde, Rablerine abit olmayı tercih etmelerinin, ellerinin tersiyle dünya emellerini itmelerinin sebebi de, asıl görevlerinin kulluk olduğunu bilmeleriydi. Kendilerini hayatta en çok ne ile meşgul olmayı seversin diye sorulsa, Allah'a köle olmak, ona boyun eğerek kulluk etmek olduğunu söylemeleri de bu sebeptendir. Şu ana kadar Allah'a abit olmayla alakalı, okuduğum kitaplarda sana ve bizlere o yüce şahsiyete sahip olan insanların örnek olarak gösterilmeleri dikkatini çekmiş olması lazım. Bunun sebebi ise onlar kulluk şuuruyla yatıp kalkıyorlardı. Hayatlarına bakıldığında en çok ishar ettikleri şey Rablerine yaptıkları ibadetti. Değerli kardeşim, yaratılışımızın tek gayesi Allah'a, Sübhanehu ve Taala'ya. İbadet etmek ve ona hakkıyla kul olmaktır. Bunu bildikten sonra Rabbinin yanında en değerli ibadet hangisiyse onunla Rabbine abit olmaya başlamalısın. Rabbine öyle bir amel sunmalısın ki Allah Sübhanehu ve Teala onun ile meleklerine karşı iftihar etmeli. Kur'an ve sünnete baktığında Allah'a en sevimli olan amelin namaz olduğunu göreceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dağ başında tek başına olan çobanın ezan okuyup, akabinde namaz kılması Allah'ın hoşuna gider. Yanındaki meleklere, Kulum benden korktu, beni nida etti ve benim için namaz kıldı. Ben de onun günahlarını bağışladım der. Allah kullarının namazıyla meleklerine iftihar ediyor. Dikkat et, övünen zat, alemlerin Rabbi, Allah'tır. Övülmeye, hamde layık olan zat, kulun namazıyla iftihar ediyor. Peki, biz namazımızla diğer milletlere karşı iftihar edebiliyor muyuz? Müslümanlar ile otururken, birbirimize dinimizin direği namazın önemini anlatırken, heyecan benliğimizi kaplıyor mu? Günde beş vakit namazı kıldıktan sonra, içimizden sevinç duygularıyla kendi kendimize övünebiliyor muyuz? Namaz, Miracın nurudur. Allah'ın tevhidden sonra kendisine değer verdiği amel, namazdır. Çünkü Allah, dinin birçok emrini insanların arasında peygambere arz ederken, namazı değerinden dolayı miraçta emretmiştir. Allah Sübhanehu ve Taala şöyle buyurur. Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya, Ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu gece yürütüp götüren Allah eksikliklerden uzaktır. İsra Suresi 1. Ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç olayını şöyle anlatır. Ben Mekke'deyken evimin tavanı açıldı. Cebrail indi ve göğsümü açıp zemzem suyu ile yıkadı. Sonra hikmet ve iman dolu bir kap getirdi. Göğsüme boşaltarak kapattı. Ardından elimden tutup beni yakın semaya yükseltti. Yakın semaya geldiğimde Cebrail, Sema'nın bekçisine, kapıyı aç dedi. O da, kim o dedi. O da, ben Cebrail dedi. Yanında biri var mı diye sordu. Evet, yanımda Muhammed vardır. Kendisine gelmesi için haber gönderilmiş midir dedi. Cebrail, evet diye cevap verdi. Kapıyı açtığında yakın semanın üzerine çıktık. Baktım ki burada sağında ve solunda kalabalık bulunan bir adam oturuyor. Sağ tarafına baktığında gülüyor, sol tarafına baktığında ağlıyordu. Bana, ''Hoş geldin Salih Peygamber, Salih evlat'' dedi. ''Cebrail'e bu kimdir?'' dedim. ''O da bu Adem'dir. Sağında ve solundaki şu kalabalık çocuklarının ruhlarıdır. Bunlardan sağdaki olanlar cennetlikler, solundakiler ise cehennemliklerdir.'' Sağına baktığında güler, soluna baktığında ağlar dedi. Sonra beni ikinci semaya yükseldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün semalara çıkıp oradaki peygamberlerle görüştüğünü anlattıktan sonra bizlere namazın farz kılınışını Allah ile arasındaki geçen diyaloğu anlatmaya şöyle devam eder. Allah ümmetime elli vakit namaz farz kıldı. 50 farz namazla Rabbimin yanından döndüm. Musa'ya uğradım. Allah ümmetine neleri farz kıldı dedi. 50 vakit namaz farz kıldı dedim. Rabbine müracaat et. Ümmetin gerçekten bunu yapamaz dedi. Ben de müracaat ettim yarısını indirdi. Musa'ya tekrar döndüm. Yarısını indirdi dedim. Rabbine tekrardan müracaat et. Ümmetin bunu gerçekten yapamaz dedi. Ben de tekrar Rabbime müracaat ettim.'' yarısını indirdi. Musa'ya tekrar döndüm. Rabbine tekrar müracaat et. Ümmetin gerçekten bunu yapamaz dedi. Ben de tekrar müracaat ettim. Sayı bakımından beş, sevap bakımından ellidir. Katında söz değişmez buyurdu. Musa'ya döndüm. Rabbine tekrar müracaat et dedi. Artık Rabbime müracaat etmekten utandım dedim. Sonra beni alıp Sidretül Münteha'ya götürdü. Sidretül Münteha'yı Öyle renkler kaplamıştı ki, ne olduklarını bilmiyordum. Sonra cennete konuldum. Bir de ne göreyim, cennetin içerisinde inciden gerdanlıklar var. Toprağı da miskti. Namaz, bizden önceki şeriatlarda da mevcut olan ibadettir. Bütün peygamberler itikatta aynıdırlar. Fakat şeriatlarının ahkamları zamana ve mekana göre farklılık arz etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Biz peygamberler babaları bir, anneleri ayrı olan kardeşler gibiyiz. Peygamberlerin babalarının aynı olması, itikadın aynı olduğunu, annelerinin ayrı olması, şeriatların farklı olduğunu ifade eder. Bütün peygamberlerin şeriatları farklı olması nedeniyle, bizden önceki şeriatlarda haram olan bir şey, bizim şeriatımızda helal, Onların şeriatında helal olan bir şey, bizim şeriatımızda haram olabilir. Örneğin, savaşlarda elde edilen ganimetler, bizden önceki şeriatlarda haramdı. Kimse ganimetten bir şey alamıyordu. Ganimetler bir araya toplanır, gökyüzünden ateş topu gelir, onu yakardı. Fakat bizim şeriatımızda ganimet helal kılınmıştır. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurur. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve hoş şeyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah günahları bağışlayan çokça rahmet edendir. Enfaz Suresi 69 Peygamberlerin şeriatlerinde şer'i ahkamlar değişmesine rağmen, namaz ahkamı bütün şeriatlerin özünde mevcuttur. Bu namazın Allah'ın yanındaki önemini ve konumunun büyüklüğünü gösterir. Örneğin İsmail Aleyhisselam'a baktığımızda o ehline namazı emretmiştir. Allah şöyle buyurur. O ehline namazı ve zekatı emrederdi. Meryem 55. Ayet Hâkeza Allah Sübhanehu ve Teâlâ, Musa ve Harun'dan bahsederken şöyle buyurur. Musa'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminize ev hazırlayın. O evlerinizi kıbleye yönelik namazgah yapın. Ve namazı dosdoğru kılın. Ey Musa! Müminleri müjdele diye vahyettik. Yunus 87 Namaz, insanın canının söz konusu olduğu savaş zamanında dahi Müslümanların üzerinden düşmemiştir. İslam'ın emirleri din, can, mal, nesep ve ırz olan beş tane unsurun masraatını koruma üzerine kuruludur. Bunların arasında en önemli masraat ise, Dindir. Dinin masraatı her şeyin önüne takdim edilir, ikinci sırada ise candır. Allah Sübhanehu ve Taala insanlar için her zaman kolaylığı seçmiştir. Onların üzerinden zorluğu kaldırmıştır. O adildir, adaleti sever. Kullarından hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemez ve kendisine yaklaşırken gücünden fazlasını sarf etmesini talep etmez. Allah şöyle buyurur. Allah'tan gücünüz yettiğiniz kadarınca korkun. Tegabun 16 Allah sizin için kolaylığı ister, zorluğu istemez. Bakara 185 Allah dinde sizin üzerinize bir zorluk kılmadı. Hac Suresi 78 Bu nasara baktığımızda şer'i emirler, meşakkatin, zorluğun ve zaruretin olduğu yerde, İnsandan düşmüş veya kolaylaştırılmıştır. Örneğin kıyam namazın rüknudur. Namazın olmazsa olmazlarındandır. Fakat herhangi bir şer'i özürden dolayı kişi kıyamda duramıyorsa bu durumda kıyam ondan düşer. En büyük meşakkat ve zorluk cihat ve savaş meydanlarıdır. Bombaların ve kurşunların havada uçuştuğu andır. Kişinin ufak dikkatsizliği canından olmasına neden olacaktır. Fakat buna rağmen namaz kişiye savaş esnasında da farz kılınmış, kişi ondan muaf tutulmamıştır. Sebep, çünkü namaz Allah katında değerlidir. Adil olan Allah ne olursa olsun, savaş durumunda dahi namazı iptal etmiyor. Kullarının ölürken kendisine en çok sevdiği namaz ile ibadet etmelerini istiyor. Secde ve rüku eder vaziyette ölüp, bu halde Rabbinin huzurunda dirilmek izzettir, şereftir. Rabbine karşı kulluğunun ispatıdır. İnşallah bu şekilde bir ölüm ile dünyadan gideriz. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurur. Yeryüzüne sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda üzerinize bir vebal yoktur. Şüphesiz ki kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de aralarında bulunup onlara namaz kıldırdığında bir kısmı seninle birlikte namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğerleri arkanızda bulunsunlar. Namazı kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber namaz kılsınlar. Hem tedbirli bulunsunlar hem de silahlarını alsınlar. Nisa 101 ve 102. ayetler Namaz, kulun mahşer gününde ilk hesaba çekileceği ameldir. Allah'ın mahşer gününde insanları kendisiyle ilk hesaba çekeceği şey namazdır. Namazın sualler arasında ilk sıraya alınması, namazın Allah katındaki değerini gösterir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişinin kıyamet gününde kendisiyle İlk hesaba çekileceği şey namazdır. Dünya ahkamına baktığımızda da muamele aynıdır. İnsan çalışırken, ziyarete gideceğinde, davet edeceğinde ve benzeri gibi dünya yaşamında yapacağı şeylerde her zaman öncelikli olanları ön sıraya alır. Çünkü onun için değerli olan O'dur. Namaz da İslam şeriatında böyledir. Yukarıdaki hadis bizlere şunu söylüyor. Allah değerinden dolayı namazı suallerin ilk sırasına alıyor. Peki siz dünya işlerinizle namaz karşı karşıya kaldığında ve bir program düşündüğünüzde namazı ilk sıraya alabiliyor musunuz? İlk sıraya alabiliyorsanız namazın sizin yanınızda önemli olduğunu gösterir. İlk sıraya almayıp hep sonlara doğru erteliyorsanız sizin yanınızda namazın ehemmiyeti kalmamıştır. Ama unutmayın ki, siz namazı sonlara doğru erteleseniz de, Allah Sübhanehu ve Teâlâ sizi ilk onunla hesaba çekecektir. Namaz, yedi yaşında çocukların bendiğini aşılanan bir ameldir. İnsan aklı bari oluncaya kadar hiçbir şer'i emirlerden sorumlu değildir. Büluh çağından sonra sorumluluk başlamıştır. Yapmadığı şeylerden sorguya çekilip cezalandırılacak, Yaptığı amellerin de mükafatını alacaktır. Namaz da bu amellerden bir tanesidir. Sorumluluğu bulu dönemiyle başlar, fakat İslam 7 yaşındaki çocuklara namazı emretmemizi, eğer 10 yaşına geldiğinde kılmazsa dövmemizi emretmiştir. Bu da namazın önemini gösterir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Çocuğa 7 yaşında namazı emredin. 10 yaşına geldiğinde kılmazsa dövün. Bugün insanlar çocuklarının yaşı ufak olduğu için İslam'ın birçok emrini yapmamasına müsaade ediyor. Genellikle duyduğumuz sözler daha küçük o, büyüdüğünde yapacaktır. Bu anlayış Kur'an ve sünnete terstir. İslam ufak yaşta şer'i emirlere alıştırmanın önemini yukarıdaki hadisle ifade etmiştir. Çocuğa yaşı ufak diye İslam'ın emirlerini yapmamasına müsaade eden ebeveynler, dünya eşine geldiğinde aynı tavrı göstermiyorlar. İşler arasında hangisi zorsa biraz burnu sürsün, dünyanın ekmek kazanmanın zorluğunu öğrensin anlayışıyla, kendisinin bile zorlanacağı işler yaptırıyorlar. İslam'a aykırı davrandığında daha küçük diyen anne ve babalar, kazayla evdeki bir eşyaya, Arabaya zarar verdiklerinde tabir caizse merkep sudan gelinceye kadar dövüyorlar. Sözlerini kendilerine hatırlatıyorum. Hani evladınız daha küçüktü, her şeyi büyüdüğü zaman yapacaktı. Allah Sübhanehu ve Teala adildir. Kullarına da evlat dahi olsa adaletli davranmayı emreder. Şer'i emirlerde gevşek, dünya işlerinde ciddi muamele sergilemek adalet değildir. İnsanın fıtratına uygun olanı emreden Allah, kendisinin sevdiği namazı çocuğa da emretmiştir. Ki bu nimetten o da faydalansın, bülû dönemine geldiğinde bu emri daha güzel ifa etsin. İşte adil muamele budur. Rabbimizden dileğimiz, namazın önemi ve değerini kalbimize yerleştirmesidir. Miracı hatırlayarak, Allah'ın katında kılıyormuş hissine bürünerek, namazı kılmayı nasip etmesidir. Allahümme amin. Davamızın sonu, alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin 19. sayısında yayınlanmıştır.